Küçüklere rahmet, büyüklere saygı. Değil mi? Öyle miydi? Küçüklere rahmet, büyüklere saygı. Geçen, bu da bu şube'nin ikinci dersidir. Geçen derste ima, e, rahmeti açıkladık. Rahmet nedir? Bir ders boyunca rahmeti anlattık. Nasıl rahmet? Allah Subhanehu Teala'nın ismidir, Allah Rahim'dir, Rahman'dır. E ee, bu sıfattan da mümin sıfatlandırılması lazım. Kendisini bu sıfattan sıfatlandırılması lazım. Rahmet işledik. Şimdi konuya geçeceğiz imanın şubesine. Rahmet nedir dedik? Bir müminle olması lazım. Rahmetle cennete gideriz. Çünkü Allah Teala bizi dedik dünyayı rahmetiyle yaratmış. Rahmetiyle insanları dünyada varlıkları yaratmış, bulundurulmuş. Rahmetiyle biz bu dünyada saadetteyiz ve ahirette de cennete rahmetiyle gireriz. Bunları hepsini işledik. Rahmet bizim olmasa olmazımızdır. İmanın ondan dolayı neyidir? Bir şübbesidir, bir parçasıdır. Rahmet önemli meseledir. Bu rahmeti biz, bu rahmete biz sarılmamız lazım. Bu rahmetin fıkhını bilmemiz lazım. Bunu ile ilgili elhamdülillah geçen ders ana çizgileriyle açogladık. Yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. Allah'ın adı rahmet olduğu için bunun fıkhını çok derin bilmemiz lazım. Evet, şimdi konuya gelelim. Küçüklere rahmet, büyüklere saygı. Bu imanın bir şübesidir. Bunu yerine getirmemiz lazım. Bu da nedir? Küçüklere rahmet. Biz rahmeti bildiğimiz için rahmet meselesini bildik. Küçüklere şefkat gözüyle, rahmet gözüyle, eğilikle, eyliklerini istemekle ne yapar İslamiyet? Bunu ön plana çıkartır. Bu birinci asr-ı saadette, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde, onun önderliğinde, ondan sonra ashab tabi'in, etiba tabiinde tavan yapmıştır. Bu küçüklere rahmet, diğer ima İslam'ın bütün şeriatıyla her Konuda bu üç dönem bize nedir? Önderdiler. Bu üç dönem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem teskiye ettiği dönemlerdir. En güzel dönem benimdir, benim, benden sonra çi dönem, benden sonra dönem. Üç dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teskiye yapmıştır. Bu üç dönemde de elhamdülillah, üçüncü dönemde de kimler vardır? Dört imam vardır. Demek ki bizim e, dört imamın yolu Rasullahın sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Bu rahmet ondan sonra geldikçe diğer teşriatler gibi azalmış. İnsanlar dinlerinden uzak oldukça ne olmuş? Rahmet de azalmıştır. İslam dinini ne kadar insan yaşamadıkça, yansıtmadıkça hayatına ne olur? Allahu Teala'nın yolundan uzak olur. Ne kadar fıkı da zayıf oldukça insanın Allah dininden o kadar Allah dininden uzak olur. Ondan dolayı ne kadar bilsek o kadar Allahu Teala'ya yakın oluruz. Bunun için Allahu Teala'den en fazla korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. Allah Teala bunu ayette diyor. Allahu Teala'dan en korkan kullar alimlerdir. Neden korkunlar Allah Teala'dan? Çünkü hakkıyla Allahu Teala'yı tanırlar. Hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyan, şeriatını bilen rahmeti yanında eksik etmezdir. Ama sonradan ne oldu? Devren döndü. İslam devleti çöktü. Yüz sene önce diyelim başladı. Avrupa, Batılar bizim e, ülkemizi işgal etmeye sömürgenler onların kültürü bize yayıldıkça ne oldu? Rahmet ortadan kalktı. Bugün de maalesef birçok İslam aleminde bizim ülkede de rahmet ortadan kalkmıştır. Bir konusu da nede kalkmıştır? Küçüklere rahmet. Küçükler hakikaten rahmetten mahrum olmuşlar. Kimden derefe? Büyüklerimizden derefe. Büyükler küçüklere rahmet göstermiyorlar. Rahmetin de en büyüğü nedir? En büyüğü büyüklerimiz küçüklere rahmetine ile gösterir. Oları rahmet yoluna koymalarıdır. Öğretmeleridir. O denedir nedir? Sırat-ı ama bugün de büyükler küçüklerle ilgilenmiyorlar. Ondan dolayı İslam şeriatı nefislerde zayıf olduktan dolayı ne olmuş saygı kaybolmuştur ortada. Ne büyük küçükten ilgileniyor ne küçük büyüğe saygı gösteriyor. Ondan dolayı imanın şubelerinin 75. şube el sünnet alimleri bunun üzerine basa basa vurgu yapmıştır. Ama biz hakiki İslam'ın şeriatine dönsek o zaman anlarız ki İslam'da ne kadar bir e, Allah'ın dini olduğu için ne kadar bir örnek dindir. Bir de bize tutturup bir tanesi diyemez. Gel bakalım siz örnekten bahsediyorsunuz neyiniz var diyemez. Çünkü bizim kültürümüz var yazılı. Sözlü kültürümüz var bir de canlanmış o kültürü biz tarihte yaşatmışız. Tarihimiz bayağı kabarıktır bu konuda. 1400 sene tarihimiz var. Hiç kimse bize diyemez ne yaptınız. Ama biz batıya ne diyebiliriz? Sizin tarihiniz nedir? Neden bahsediyorsunuz? Getirin bize kültürünüzün tarihini söyleyin. Baksak rahmet diye bir şey yoktur. Avrupa'nın tarihine baksan rahmet diye bir şey yoktur. İslamiyet çökmeye başladığında Avrupa çıkmaya başlıyordu. Çıktığı andan Avrupa bugüne kadar bakarsın tarihine rahmet diye bir şey yoktur. Beyaz adam ilk ayağını bastı, Amerika kıtasını keşfetti, katil başladı. Rahmetsizlik başladı. Ne zamana kadar? Bugüne kadar süper güç rahmetsizliği devam ettiriyor. Her yerde insanları, çocukları Öldürüyor. Yani tarihinde, tarihlerinde bütün batının, bütün küfrün tarihinde güzel rahmet diye bir şey yoktu. Bizim tarihimize dönsek rahmet zirvet yapmıştır. Hiçbir dönemde yoktur İslam tarihi gibi rahmet. O da nedir? Dönerin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin önderi. Enâ rahmetun muhde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Ayette geçiyor ki Resulullah da diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben rahmet olarak size gönderildim. Rahmet olarak ikram olundum size. Ben rahmet olarak size yol, rahmetin imamıyım. Yol göstericiyim. Bir bakarım bu rahmetin imamı yol göstericinin hayatında neler varmış. En kaide bu konuyla ilcili bizim şubeyle ilcili küçüge rahmet Büyüge saygıyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kayda koymuş. Ölçü koymuştur. O da nedir? Diri leyse minne men lem yerhem sahirana ve yuvakkir <gülüyor> kebirana. Bizden değil diyor. Kim ya Resulullah bizden değil? Yani bizim ümmetimizden değil. Kendini İslam'a mensup edemez. Kendini bana mensup edemez. Ha? Ümmeti Muhammed'e nisbet edemez. Kim ya Resulullah Men lem Bizim küçüğümüze rahmet göstermese, şefkat göstermese bizden değil. Ve büyüklerimize de saygı göstermese. Yani hadisin Türkçesi kim küçüklerimize saygı göstermese küçüklerimize rahmet göstermese büyüklerimize saygı göstermese bizden değil. Biz kimiz? Resulullah kimin adıyla konuşuyor? Allah'ın dini adıyla, şeriatı adıyla. Bu nedir? Bu, İmam Tirmizi'de rivayet ödüyor sahih hadisten. Bir rivayet daha var Tirmizi'de Abu Dawud'da. Leyse minna, men lem yerham sagîrana ve yağrifuhu şerefe Bizden değil küçüklerimize saygı göstermese, büyüklerimizin kadirini, kıymetini bilmez. Beğişik bir lafızla gelmiş. Bu da hadis sahihtir. Bundan ne çıkartıyoruz? Bu bir ölçüdür. Buna göre biz bu şubeyi anlamamız lazım. Bu şübeyi anlasak ne olur? İmanımız mükemmelleşir. İmanımız mükemmelleşse ne olur? Ha? Allah subhanehu ve teala razı olur. Razı olsa ne olur? Ebedi hayatta, ebedi azaptan kurtarıp, ebedi mutluluk saadette kalırız. Evet, küçüklere rahmet. Resulullah'ın hayatına gelsen baksan çok örnekler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçüklere şefkat, rahmet gösterirdi. Sebebi nedir? Çünkü o küçük nedir? La havle ve la kuvve. Ne havlu var, ne kuvvetu var. O çıma bağlıdır, büyüce bağlıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir çocuk fıtrat üzerine doğar. Ne doğar? Muhyid doğar. Allah'ı tekler. Rububiyetinde, ölühiyetinde, isim sıfatında. detayını bilmiyorsa da Allah bir diz şeriki yoktur. Fıtratında bu var. Allah Teala bunu fıtratına gömmüş. Her Adem oğlu doğarken bunu fıtratına dönmüş. İster burada Müslüman ülkesinde doğdu, ister Cavur'un, Muskof'un ülkesinde doğsa. Fark etmez. Ama Resulullah s.a.v. ne diyor? Babası istese müni eder, istese Hristiyan eder, istese ataş eder. Baba ne dindeyse çocuğu da sonradan o din olur. Demek ki nedir? Babanın elindedir. Onun için rahmet nedir? Önemlidir. Rahmet önemlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti göstermiştir. En büyük rahmet küçüğe. Çünkü küçük hamur gibidir. Nasıl kursan onu böyle kalır. Ondan sonra düzelmez. Ne demişler atamız? Eğre ağac düzelmez. Rendevursan yüz yerden. Yani bir ağac yamuk yüz yerden sen ona rendevur, ile düzelt. Artık o düzelmez. Ama çocuk imşah, hamur gibidir. Çocukluktan onu düzgün yapsan artık büyüklükte de ne olur? O düzgün gider. Evet. Sahabelere geliyoruz, bakıyoruz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rahmetini bize naklediyorlar. İşte bir çocuk, Yahudi çocuk, hastadır. Rasulullah hizmet edermiş. Resulullah araştırıyor onu, ne oldu soruyor. Hastadır diyor. Gidip onu ziyaret ediyor. Bu nedir? Rahmettir. Diyemedi bu Yahudidir. O çocuktur. ihtiyacı var o rahmete. Bir de gelip bakıp çocuk yani yolcudur. Öyle bir hastadır ki yolcudur. Ne diyor çocuğa? Diyor de la illallah. Kurtarırsın. Çocuk babasına bakıyor. Korkuyor babasından. Tabi babasına tabi ya. Babası da Resulullah'tan utanıyor. Resulullah'ın heybeti var iyidir. Çafirler bile heybetinden korkardılar. Babası da diyor ki çocuğa Abul Kasim'e itaat et. Ne derse yap. O da diyor La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Resulullah çıkıp sevinçli diyor elhamdullah bir taneği kurtardık ateşten. Bu nedir? Rahmetin zülvetidir. Çocuklar yürürken eee Resulullah yürüyor Çocuklar oynuyorlar. Resulullah geçip selam veriyor çocuklara. Selamü aleyküm. Peygamber ha? Resulullah'ın Allahu Teala'nın en sevgili kulu. Ne yapıyor? Çocuklara salam veriyor. O çocukları yetiştiriyor. Bu nedir? Delalettir rahmete. Sahabe diyor ki, Enes ee, İbni Malik diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürürdük. Avali semti var. Medine'nin bir üstünde. Bir semt var. En kıyında, kinarında. Avali'ye gidiyorduk. Resulullah'ın oğlu İbrahim orada, Süt emiyordu. Süt anası vardır. Diyor, giderdik avaliye, kaldırırdı İbrahim'i, öperdir, koklardır, ondan sonra verirdir anasına. Bu nedir? Rahmettir. Bu uzak yolu mesafeyi gidiyor, çocuğuyla ilgileniyor. Çünkü Allah Teala bu rahmeti babanın gönlüne, ananı kalbine koymasa kimse çocuğuna bakmak zorunda değil. Bu rahmet dedik nedir? Geçen derste Allah Teala rahmetini yüzde demişse dokuzon dokuzu ahirete çevirmiş birini indirmiş bu rahmetten biz paylaşıyoruz rahmetleşiyoruz dünyada. Bir rahmetiyle. Derisini bizim için o bir dünyaya affetmeye çevirmiştir. Ama kime affeder? Kim onun sözünü uymuşsa, sözüne uymuşsa ondan sonra hata, Ademoğlu hatadan eksik olmaz. işte o bir rahmetle hayvan çocuğuna bakar. Yırtıcı hayvanlar çocuklarına şefkatle, rahmetle ne bakarlar? Onları yetiştirmeye çalışırlar. Evet ondan sonra e, Ebi Katadel Ansari diyor bir gün geldim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktım namaz kılıyor. E, Umame bin Ebi'as kızının Zeynebin radıyallahu anh'a Kızı e, Resulullah'ın sırtındadır namaz kılarken. için. Resulullah ne yapıyor? Uzatıyor. Hatta çocuk insin. Yeni de kalkarken çocuk indirip yere bırakıyor. Ondan sonra rükûn yapıyor. Çocuk düşmesin diye. Bir dakika alıp sırtını alıyor. Namazın içinde. Bu nedir? Rahmettir. Sahabeler diyorlar ki bir gün yolda yürüyorduk. Resulullah Hüseyin'i gördü. Kızı Fatime'nin radıyallahu anh'ın çocuğunu gördü. Sokakta ne yaptı? Kavaladı onu. Peşinden koştu. Böyle oynuyor onuyla. Köşeye sıkıştırdı onu böyle Hüseyin de kaçmak istiyor elinden. Sıkıştırdı onu tuttu. Hüseyin'i tutarken Hüsenden açardır artık. Dedesi tuttu onu. Sarıldı dedesine. Hüseyin'i Hüseyin kaldırdı öptü. Hüseyin bendendir ben Hüseyin'den. Kim Hüseyin'i sevse Allah onu sever dedi. Rahmetinden Hüseyin'in sevgisini tavsiye ediyor. Sen de bugün oğlunu getirdin bir arkadaşına. Bu benim canımdır, ciğerimdir. Kim bunu sevse ben beni sevmiş olur diyebilirsin. Nedir tavsiye ediyorsun arkadaşlarına, akrabana? Saygı gösterin, çocuğuma sahip çıkın. Evet. İşte bu bu olaylar hepsinin olmuştur. Resulların hayatından. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan kucağında öpüyor onu. Vafitler var, gelmişler, Arabiler, Müslüman oluyorlar. Yani gelip dinlerini öğretiyorlar. Bir tane aşiret büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Hazret Hasan'ı öpüyor çocukça. Ya Resulullah diyor, el bedeviler biraz katı olurlar. Yani bunu uygun görmüyor. Nasıl olur bir tane aşiret büyüğü, yani aile büyüğü çocuk tutsun, öpsün, sıgatlasın. Böyle bir şey Arap bedeviye Arapta yoktur. Diyor ki, ya Resulullah sen de mi? Niye diyor? Kim rahmet etmese ona rahmet olunmaz. Bir tanesi diyor ki aynen bir tanesi başka bir zamanda başka bir bedevi geliyor. Diyor e Resulullah nasıl öpüyorsun? Benim on tane torunum var. Onlarca torunum var. Hiçbirisini bir gün hatırlamıyorum öptüğünü. E ben ne yapayım? Seninle rah rahmetten mahrumsun sen. Ben ne yapayım sana diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bunlar nedir hepsi? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyini gösteriyor? Ne kadar rahmettir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala ne dedi? Ayeti kerimede "Ve ma illa rahmeten lil alamin." Sana alemlere rahmet olarak gönderdik. Dedik ki Resulullah'ın rahmeti insana değildir. Hayvanadır. Hayvana aziyet vermeyi haram kılmış Resulullah. Hatta hayvanı keserken bıçağını ne demiş? Keskin. Bile. Hatta kesebilirsin. Hayvana azap vermeyeceksin. Ağacı kesmeyin. Bu rahmet değil mi? Ağacı kesmeyin. Savaşa girerken ağızları kırmayın. Çocukları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. Yaşları öldürmeyin. Bu nedir? Hepsi rahmettendir. Onun için küçüğe rahmet göstermek nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoludur, mesleğidir, sünnetidir. Bir gün Hazret Ayşe diyor, Usame Usame çocukça canı. Resulullah'ın hibbi Resulillah Resulullah'ın sevgisi Usame bin Zeyd. Diyor düştü Hazret Ayşe diyor. Hazret Ayşe de Usame'den arasında çok farkı yoktur. Çünkü çeşit var. Diyor Hazreti Usame çocuktur. Düştü. Dedim ey Ayşe. Kanadı. Yüzünden kan çıktı. Dedim ey Ay Ay Resulullah demiş. Ey Ayşe kaldır Usame'yi. Diyor aldım Usame'yi. Yüzünden kan geliyordu. Diksindim yani kanını sileyim böyle. Çocuk ya Hazret Ayşe'de. Bir Resulullah aldı, e, ağzıyla o kanını aldı, tükürdü. Ne kadar rahmettir yani. Kendi oğlu değil, kendi ciğer değil, mı Anlatabildim mi? Bir sahabenin oğludur. Ama bak, kaldırdı Resulullah, ağzıyla kanını temizledi. Mübarek ağzıyla kanını temizledi, sonra tükürdü. Bu nedir? Rahmetin taziruvvetidir. İşte bu rahmeti biz ne yapacağız? Çocuklarımıza göstereceğiz. Çocuklarımız bizden rahmet görmese, rahmetsiz yetişir. Nasıl? Fakidur şey la yu'ti. Kaidedir bu. Bende olmayan şeyi sana veremem. Bu bir kaidedir. Bende para yok işte, sana nasıl para verebilirim? Bende rahmet yok işte, sana nasıl rahmet verebilirim? Bende ilim yok işte, Sen nasıl ilim verebilirim? Bende ahlak yok işte, senin benden nasıl ahlak öğreneceksin? Onun için rahmetten öğretmemiz lazım. Bir gün Sahabenin birisi ee, Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor, küçük, küçük kardeşim vardır. Bir kuşu vardır. O kuşu oynuyordur içinde, Serça kuş gibi yani zırcın gibi. Diyor o kuş hastaydır. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Eba şey çocukun, çocuğa da künye veriyor Resulullah. Ya Eba Umayyir. Yani çocuku daha adam göstersin. Çocuk desin ha ben adamım. Çünye verilir. Çünkü adamlara verilir. Abu filan, Abu filan babası Ya Eba Umayyir Ma fealen Nugayyir. küçük kuştur. Ne yaptı kuşun? Her gördüğünde salam verilmiş ona Ya Eba Umayyir ma fealen Nugayyir. kocaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o fitlerden Allah'ın Risalesini tebliğ ediyor ama durup bir çocuğu gördüğünde Ey Eba Umayyir. Sanki böyle bir adam ça çağırıyor. Biz nasıl birine diye Ya Şeyh, Ya Efendi. O çocuk ama demek ki ilgi gösteriyor. Bu rahmetin zirvetidir. Kuşun ne yaptı? Halbuki kuş gitti öldü. Her gördüğünde bunu söylüyor. Neden? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O çocuk her zaman Resulullah'ı hatırlar, sever. Rahmeti içinde gömüyor. Bir de Resulullah'ın rahmetinden en büyük rahmet çocuklara da kime gösterilir? Yetim çocuklara. Yetim çünkü babanın rahmetinden, ananın rahmetinden, şefkatinden mahrum kalanlardır. Ne yapıyor? Bunları gösteriyor e, e, toplumuna. Baksılar için rahmet nedir? Yetim çocuklara diyor, tavsiye diyor. Diyor, kim yetim ise, yetim çocukları var ise, e, kim yetimi beslese, böyle bu kadar mükafatı var. Müjde veriyor. Yetimlerden ilgilenmeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün bir Hazreti Ayşe diyor bir kadın geldi. Dedi ya Ayşe dedi benim yetimim var kızlarım var yetimdiler. Ama benim de hiçbir şeyim yoktur. Hazret Ayşe dedi vallahi benim de evimde hiçbir şey yok. Bir tane hurma var demiş. Bir tane hurma var. Onun da çık kızı var yetim. Ne demiş? Hazret Ayşe demiş al bu hurmayı da sana ver. Bir tane. Resulullah'ın önünde bir hurma var. Hazret Ayşe de Resulullah'ın hanımı, televesi vermiş o hurmayı ona. O kadın da almış hurmayı, çeybe bölmüş. Her kızına bir tane vermiş, kendisi yememiş. O gittikten sonra Resul Hazret Ayşe üzgün. Resulullah demiş, nedir? demiş işte böyle böyle bir kadın geldi böyle dedim. Ondan sonra Resulullah demiş ki: "Men ibtela min hazihi'l banati bi şey?" Kime Allah Teala bu kızları verdi ona. Yetim oldu. Çocuk oldu. فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ Bunları da iyi besledi. iyi yetiştirdi. كُنَّا لَهُنَّ سِتْرًا <النَّار> İyi yetiştirdi. Olar kıyamet gününde onun için ataştan bir ataştan onların arasında bir perde olur. Bak yetimi iyi geçin bak yetime. Ondan sonra diyor diyor. كَافِلُ الْيَتِيمِ Yetimi, yetimi. Kafir ne demek? Ha. Ha, yetime bakan, kafirul yetimi e, lehu avli gayrihi ana ve huve kehâteyni fil cennet Benle yetime bakan böyleyiz cennette. Elinde böyle işaret ediyor. Yani benim konşum olur. Benimle eşittir. Resulullah nerededir cennette? Firda Al sana müjde. Sen de firda ustasın. Yetime bakan. Yetim nedir? Ben de yetimim şu anda. Babam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin bütün Müslümanların sizin de babanız. Ama ben yetim sayılmam bana. Bak. Çünkü ben yetişkinim. Ama hangi yetimin ihtiyacı var? Yetişkinlik çağına varmadan onun ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Bakıma ihtiyacı var. Yol gösterme ihtimacı var. Onun için Resulullah bu büyük müjdeyi veriyor. E bu da nedendir? Rahmettendir. İşte İslamiyet arkadaşlar küçüge rahmeti emretmiştir. Bununla ne yaparız biz? İmanımız artar. Biz küçüge şefkat gösterdikçe, rahmet gösterdikçe Allah Subhanahu ve teala bizim imanımızı artırır. İmanımız artırsa ne oluruz? Ha? Allah razı olur. Razı olsa cennete gireriz. Biz de ne yapacağız? Biz mecburuz. Bu bizim sermayemiz ise küçüge rahmet, rahmetle bakacağız. En büyük rahmet de baba evladını İslam dinini öğretmektedir. Doğru yolu öğretmektir. İslam dinini öğrettin çocuğa gerek yoktur diyeyim seni akideyi öğrettin, fıkhı öğrettin, eğitimi öğrettin, terbiyeyi öğrettin değil mi? İslam dini bir pakettir. O paketin içinde A'den Z'ye bütün cennet emelleri, terazide ağır basan emeller hepsi vardır. Onun için bir Müslüman'a ne yakışır? Rahmet sahibi olsun. Çocuklarına da rahmeti Öğretsin, aşimale yapsın. Yani eksin onun içine. O rahmetsiz yetişmesin. Evet bu birinci bölümü. Çinci bölümü biraz daha zor bölümüdür. Buna biraz daha zaman ayıracağız. O da nedir? Büyüge saygı. Büyüge saygı. Çünkü zaten alimlerimiz ne güzel kurmuş. Tabi alimlerimiz de hadisten almış. Kim bizim küçüğümüze saygı, rahmet yap o e, rahmeti e, göstermese, büyüge saygı etmese bizden değil. Buradan almışlar. On üç bunu bir şube yapmışlar. Demek ki bu bir ilahi matottur. Biz küçüğe rahmet göstersek yarın küçük bize ne yapar? Döner bize. Her fiilin etki tepkisi var. Sen çocuğa rahmet öğret, yarın çocuk sana rahmet verir. Rahmet nedir? Sen büyük oldun, saygılı olur sana, sana bakar. E bir günde görüyoruz toplumda rahmetsizler. Çocuklarını rahmetten yetiştirmediler. Ne olur büyük olduklarında? Atıyorlar ana babalarını. Bakmıyor. Ne kadar görüyoruz bizim toplumda. de en iyi, çok iyi ise mali imkanı var ise de huzur yerine gönderiyor. Bu nedir? Rahmetsizliğin zirvetidir. Çünkü büyük, neye ihtiyacı var büyüklüğünde? Atrafı sevdik insanlardan olsun. Sen Huzureyun'da onu beş özür Huzureyun'a koysan ne olur? Ne yazar? Onun bakıma, yatağa ihtiyacı yoktur. Onu insana, güzel söze, şefkate ihtiyacı var. Evet, demek ki ne eksen onu biçersin. Tencereye ne koysan, çepçene o gelir. Rahmet vereceksin saygı. Saygı nedir? Saygı, tevkir Arapça'da ta'zimden gelir. Saygı ta'zim. Şafkatin içinde, iclal, yani saygının Arapça'da çok karşılığı var. Türkçe'de saygı tabi kapsıyor, anlaşılıyor. Saygı ta'zim etmek, ihtiran saygı göstermek. Hı? Bunlar hepsi. Daha ne terimleri var İlmaz? Yani saygının bir sürü şeyleri var. Hatta ayette diyor? Rasulullah size gönderdim. Tevkir nedir? İşte buradan almış. Tevkirul kebir. Saygı tevkirdir. Resulullah'a tevkir edeceksin. En büyük tevkirinde de anlamı saygının anlamı nedir? Sınırlarında duracaksın. Yani adamın, büyücün, küçüğün üzerine hakkı var. O hakların önünde duracaksın. Yani çeyinemeyeceksin. O hakları çeyinemeyeceksin. Bu nedir? Saygıdır. Ondan dolayı alimlerimiz demişler tevkir. Saygı Arapça'da tevkir dediğimiz nedir? İsmun camiun li kulli ma fihi's sakinatu ve'tamanina. Saygı bir kapsamlı kelimedir. Bütün ne var içinde? O sekine ve tamanina nedir? Yani sakinlik, cüvent nedir? O saygıda olur. Hakikaten saygı beledir. Bir de ne var önünde? İclal ve ikram. Taazim var. Yani bir tane bir taneye saygı gösteriyorsa o onun önünde eziliyor. Ha? Hakkını gösteriyor. Onu karşısında yüceltiyor. Bu nedir? En güzel sıfattandır. İşte saygı da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Topluma gereken bir şeydir. Biz küçüklerimize rahmet göstereceğiz. Büyükler bize saygı, küçükler bize büyük olduklarında, bize bizde daha büyük olduğumuzda bize saygı gösterecekler. Onlar da kalkacaklar. O büyükler, o küçük küçükler büyüdüler. Onlar da küçüklerine rahmet. Toplumsal ne olur bu sefer? Yekbar olur. İslam zaten toplumsal bir din olduğu için yekbaredir. Her şey birbirine saygı olacak. Bölüge saygı. Konşu olsun, akraba olsun, e, sukakta olsun, başka şehre gittin, toplumda olsun, nerede böyü gördün? Saygılı olacaksın. Hatta velev kafir olsun. Bölüge olsun, saygılı ol olacaksın. Bir musulmana bu yakışır. Ondan dolayı bu da ne de tecelli ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçtiği hadiste, dür metelil mu'minine fi tevaddihim ve terahimihim ve teatufihim. Metelun cesedi. Musulmanlar bir ceset gibidiler. Ekparetler. Neden? Sevgilerinde, birbirlerine rahmetlerinde, birbirlerine şefkatlerinde bir ceset gibidiler. Bir cesetin neresinde bir ağrı olsa bütün ceset ne yapar? Ne olur? Ondan etkilenir. Senin bir parmağına bir dikan batsa o gece uyuyamazsın. Ya bu parmahtan beynim niye uyumuyor? Her yerim ağrır. Nerem, nerem, de bedenimde bir yerimde ağrı olsa bütün beden, sabaha kadar beden hepsi ne dedir seferber olmuştur. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri mümin toplumunu da buna benzetiyor. E demek ki bu nedir? Biz bir deneyimizde benzetiyor bize sevgi, saygı, şefkat, rahmette biz neyiz? Yakparayız. İslam'da bu ana çizgisiyle bir de İslam'da büyüğün yeri nedir? İslam'da büyüğün bir yeri var. İslamiyet büyük büyüklere saygı göstermiş. Büyüğe saygı göstermiş. Kebir, büyük nedir? Saygılıdır İslam'da. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan nereden büyük olur? Nereden bilinir büyük olur? Yani bir teninin bir sakalında bir tel beyaz oldu. Yani bu nedir? Bu vakar büyük bir delalettir. İnsan yaşlandı yani. Sakalinde, saçında bir beyaz çıkmak nedir? Yaşlılığa alamettir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dur men şabbe, Men şabbe Allah yolunda bir teninin bir tüyü, bir tene sakalı yani saçının bir teli bayaz oldu. Allah yolunda. Yani sen bir Müslümansın. Allah yolundasın, İslamiyette, İslamiyeti yaşıyorsun, canlandırıyorsun o yolda, o yoldasın. Bir tüyün, sakalın, saçın beyaz oldu. Kanele hunurun yevmül kıyamet. O bir tane saç onun için nürdür kıyamak günü. Onun için alimlerimiz demiş, mekruhtur beyazları seçmek. Bazı yeni birkaç kaç tane düşür. İnsanlar bazen çekiyor. Bu mekruh güzel değil. Allah o aslında senin için bir müjdedir. Nür müjdesidir. İslamiyette senin bir nürün artmıştır. Onun için insanın bir tüyü beyaz oldu, sevinmesi lazım. İslamdaysan tabi. İslamda değilsen bu müjde seni tutmuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'te diyor ki لَا تَنْتُفُ الشَّيْبَ فَاِنَّهُ nurul muslim Bayaz tüyleri çekmeyin diyor. Kopartmayın, yolmayın değil mi? O, Musulmanın nürüdür diyor. Ondan sonra diyor ki, işte kim İslam'da bir bayaz oldu, Allah onun için bir hasene yazar. Bir hatiyesini, günahını siler. Bir derece artırır onu. yani yaşlımız kimdir burada? Muhammed amca. He? Demek ki Allah indinde derecesen yüksektir. İslam'da da başı sakali beyazı Sonra İbrahim kardeşim geliyor. He? Benimki kalibe en son geliyor. Maksat nedir? insan? bu neye delalettir? Saygıya delalettir. Allah-u Teala bak bir tane beyaz oldu büyüdün. Ne kadar saygı gösteriyor. O zaman büyük nedir? Allah indinde büyüktür. Saygılıdır. Dürci min iclalillahi ikramide zeyl de, de şeybil muslim. Zeyl şeybil muslim. Diyor ki Allah'ı ikramlandır. He? Müslümanın yaşlılığı saçı ağaranı ikram etmek. Yani bir müslüman baktın saçı ağarmış gelmiş. O Müslümandır onu ikram etmek. Allah'a ikramlandır. demek ki bu hadisler nedir? Bu da bu Dawud sahih hadistir. Bunlar nedir? Neye delalettir? Böyüç insana ikram, saygı göstermek önemlidir. Bir rivayette da Leyse minna men lem yuvakirul kebir ve yerhamissagir Aynen orada diyor yerham, burada yuvakir. Orada rahmet, burada yuvakir. Diyor ki kim böyüce saygı göstermese bizden değil. İşte bu nedir? Demek ki saygı, Büyük'ün önemi var. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Büyüce saygı göstereceğiz. Büyüce saygı göstersek ne olur? Allah subhanehu ve teala bizim imanımızı mükemmelleştirir. Mükemmelleşse allah Teala'nın rızasına kav kavuşuruz. Hatta bir rivayette İmam Ahmet'te Leyse min ümmeti Benim ümmetimden değil, büyüce saygı göstermeyen Küçüge rahmet etmeyen demiştir. Gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakarım bu saygıyı bölge gösterdi mi? İmamdır. Allah-u Teala demiş ki bize sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. En güzel, hadise çok. Şimdi dersimiz, zamanımız daraldığı için her biz siyer yapsak bunu saatlerce biz bu örnek getirebiliriz. Ama en önemlilerini getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekhef, Mekke'yi fethetmiş. Yani yarım ada hepsi Resulullah'ın olmuş. Mekke Şirkin kalası çöktü. Zefer. Yerin merkezi çökmüş. Ghanimetler her yandan geliyor. Arapların liderleri çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam zirvette. Abubakir'in Sıddik, radıyallahu anhu babasını tutup elinden getiriyor. Resulullah'ın yanında Müslüman olsun. Ebi Kuhafak. Ebu Yükühafe de yaşlı bir adam. Yaşlı, çok yaşlı, beli bükük. Sakalı, saçı uzun, bambayaz. Getiriyor, Resulullah durmuş bir yerde. Getiriyor Resulullah'ın yanına, Müslüman oluyor. Resulullah gördüğünde Ebu Yükühafe'nin babasını getiriyor. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? أَلَا تَرَكْتَهُ ف۪ي بَيْتِهِ وَنَذْهَبْ نَحْنُ اِلَيْهِ Dedi niye getirdin bu mübareki? Niye getirdin bu yaşlıyı? Bıraksaydın biz giderdik onun ayağını. Biz giderdik orada bizi görerdir Musulman da olurdu. Yani nedir bu? Saygının ta zirvetidir büyüke. Saygının zirvetidir. İşte bu büyüke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar saygı göstermiştir. O bizim önderimizdir. Biz de göstereceğiz. Göstermezsek imanımız ne olur? Zayıf kalır. İmanımız zayıf oldur. Düşman bizele ele geçirir. Sermayemizdir iman bizim. Cücleneceğiz. Kime karşı? Düşmana karşı. İşte iman çok önemli meseledir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkanlara ne derdi? Mesela orduyu yolcu ediyor. Liderine ve bütün orduya tavsiyesi neydir? bi bismillah. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Ve fi Allah yolunda çıkın. Katilu men kafara billahi Allahu Teala'yı e, çifredenleri öldürün. Tamam? Ve la taghlu aşırıya gitmeyin. Bu bir ölçüdür. Her şeyde aşırıya gitmeyin. Orta olun. Haddi savunun. Ve la tagdiru zulmetmeyin. Gadir etmeyin. Gadir. değil mi? Artucu dedi. Gadir etmeyin. Yani kimseye arkadan vurmayın. Wallah tumat öldürdünüz alay etmeyin onuyla. Kulağını keser mesela Araplarda bu vardır. Yani en kısa yoldan düşmanını öldürürsün. Azizet vermeden. Wallah takdülü çoluk çocuğu, kadınları da bile öldürmeyin. Bu yakışmaz bir konuşma onunla. şeyhan kabiran ve bir yaşlı adamı da öldürmeyin. Wallah hiç müşrik hissedem. Wallah Bu nedir? Zırvadır ya. Savaş tür adam diğer haklıyım ben ama savaşta olsa bile yaşlıya saygı olur. Niye bıyığı öldürmeyim? Yaşından dolayı. İşte yaşla saygılık önemli meseledir. Bir de gelirim Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu genel, özel meselelerde her zaman Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem bıyığıne yaparmış, ön plana çıkarttırmış. Yaşından dolayı ön plana çıkarttırmış Nasıl dedi abu Bakrin babasına? Getirmeseydin, biz gitseydik onun yanına. Burada da ön plana çıkartırmış. Meselen, e, namazda, namazda Resulullah imamlık yaparken, biliyorsunuz, kamat verdikten sonra dönermiş arkaya, istavu, safınızı düzeltin. La تَخْتَلِفُوا اِخْتَلَفَ اتْمَيْنُ فَتَخْتَلِفَ La tahtelifu تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ Çünkü birbirinizden ihlaf etseniz, birbirinize düz durmasanız yapışmasanız kalplerinizle birbirinden nefret eder. Hakikaten de öyledir. Bu büyük bir hikmettir. Bak safta duran adam umuz umuza verdin, hissedersin kardeşin yazıladır. Ama senden kaçıyorsa hissedersin böyle bir şeylik yoktur onda. Sıcaklık yoktur. Nasıl bir tane sana uzaktan salam verse, savuktur. Bir tane gelse tokalakse senden daha samimiyetin artar. Bir tane geldi sardı seni bela o, o, o senin kalbini hepsini aldı. İşte bu namazda da durmak, Resulullah diyor sırtınız, umuz umuza vermeseniz sık, düz tutmasanız kalbiniz birbirinizden ihtilaf eder. E şimdi bizim önemli mesele burada nedir? Sonra ne diyor? لِيَلِي مِنْكُمْ اُلُنْ نُّهَا اُلُلْ اَحْلَامِ وَا Diyor? ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ i̇mam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki, ondan sonra diyor ki Önce büyükler çıksın ön tarafa. Onun için namazın adabındandır, cemaat namazın adabından imamın arkasında en büyük yaşlı duracaktır. Ondan sonra sağında solunda yaşlılar duracaktır. Eğer yaşlı çok ise ön süre hepsi yaşlılar olacak. Onlardan küçük, biraz küçükler, ikinci safa biraz küçükler, en çocuklar arkada olur. Resulullah'ın cemaati beleydir. Sonra ne olur? Kadınlar arkada olur. Kadınlarla erkeklerin saf arasında çocukların safları vardır. Ama imamın arkasının da tam arkasında olanın da bir özelliği var. İlmi olacaktır. Çünkü imam hata yaparsa tasih edecektir. İmamın ebdesi bozuldu, imamlık edebilecek yerine geçecek. Bu da kimde olur? Yaşlılarda olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ölün ehlami ve nuha." Yani siz ya en yaşlınız, en aklı seliminiz gelsin. Bu nedir? Böyüce önem vermektir. Bir de geldi Resulullah'ta ashablar ihlaf etmişler. Seferde kim imam olsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأَهُمْ li-kitabillah." <اللّه> i̇mam kim olur diyor. Kim? Allah'ın kitabını daha güzel okuyor. Yani tecvidi hıfzı, kiraatı güzeldir, o imam olur. Velev ki o küçük olsa önemli değil. Önemli olan burada ne çıkıyor plana? Allah'ın kitabını okumak. Çünkü namaz nedir? Kıraattır. Namazın en en zirveti, ibadeti nedir? Kıraattır. İster Fatiha ister Zemm-i Şura. Sonra diyor ki, eğer çiniz çi okuyan bir oldu, çi okuyan bir oldu, çisi de birdir. Aynen seviyededir. Hangisini seçeriz? Hangisi Hicra, hicret ilk önce hicret etmiş. Yani İslamiyet'te daha gidemlidir. Anlatabildim mi? Yani Ahmet'ten Mahmud var ama Mahmud daha gidemlidir Ahmet'ten. Kişsi de aynen ise Mahmud'u çıkartırız. Sonra diyor ki eğer kişsi de ilimde aynen ise en yaşlısını çıkartırız. Bak burada da yaşlılık Bak birinci önemli mesele, kıraat Allah'ın kitabını güzel okuyacak. İkinci, İslamiyet'te hizmeti olacak. Kişisinde önemli mesele dinde. Üçüncü ne geliyor? Yaşlı olacak. En yaşlılık. En yaşlılık önemlidir. Burada da neyi vermiş? Büyüklüğe vermiş. Bir de bakarım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde. Meselen geliyormuşlar, vafitler Resulullah'ın yanında. Müslüman olmağa, yeni bir şey istemeye oturup, onlarda Arablarda bellidir, en yaşlıları yani de en beligleri çıkar konuşur. Bir gün Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu diyor, Cüheyme kabilesinden bir vafit geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçlerinden bir genç kalktı konuşmaka. Resulullah ne dedi? Meh Eynel kebiru. Bir de kaderi büyüğünüz nerede? Yani izin vermedi. Bir cenç konuşsun, içlerinde büyükler oturmuş. Aynen kabilenin. Başka bir yerde de aynı rivayette sahabeler diyorlar, öyle bir dene kalktı, aynen konuşmaya dedi, kebbir kebbir. Önce büyük, büyük Kebbir kebbir. Büyüge önem ver. Ondan sonra diyor oturdu, büyükler kalktı konuşmaya. Bunlar nedir? Sünnette büyüge önem vermektir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüğü, yaşlıyı öyle mura'at, öyle e, şey göstermiş, ilgi göstermiş onun için diyor ki اِذَا سَلَّ اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ Çin bir tane insanlara imamlık yapıyorsa fazla uzatmasın. Yani hafif tutsun namazın. Çünkü bazen Cabir bin Abdullah gidiyordu. Resulullah yasıyı kırıyordu, Sonra gidiyordu kendi e, mahallesinde cemaate onu bekliyordu. olarına ne yapıyordu? Çok uzun kuduyordu. Kendiler şikayet ettiler. Ya usta biz yorgunuz. Cabir gençtir geliyor bize e, çücüz ücüz şeye surasında okuyor. <gülüyor> Dedi ona sen insanları fitneye sokuyorsun. Artık cemaat namazına gelmezler. Ama değil bir kevser innataylarından da bitir. Ne ifrat ne tevhid. Ortası. Yani bir sayfa okuyabilirsin. Ne dedi azalt yani böyle çok tutma. Sonra dedi neden azalt sebebini gösterdi dedi olar da zayıf insan var zayıftır takatsizdir hasta var ve yaşlılar var. Bak gördün mü yaşlılara ibadette bile ne var hak tanınmış yaşlılar var. Yaşlıda da Adep İslam'ın adabında de biz bu dersi işledik. Kaçıncı dersidir bilmiyorum. Salam'ın adabında, iman derslerinde, şöbelerinde işledik aynen. Diyor ki salamda ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Küçük büyüge salam verir. Çitene geliyor karşı ve karşı. Biri büyüktür, biri küçüktür. Kim salam vermesi lazım önceden? Küçük büyüge salam vermesi lazım. Bu da nedir? Küçüğü saygı göstermesidir. Bir de küçükten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde ne göstermiş? Haya. Haya nedir? En güzel bir sifattır. Ha? Ha, haslattır. En güzel bir haslattır. Hatta alimler diyorlar ki ha Haya nedir? Haya kötüyü, kötülüğü terç etmek büyücün hakkında ve hakkını vermektir, ha, böyücün hakkında taksir etmeyi de tercih etmektir. Hayayı alimlerimiz böyle açılamıştır. Her hak sahibinin hakkını vermek, hayanın neyidir? Zirvetidir. Demek ki bir tane de haya olmasa ne yapar? Hak sahibinin hakkını vermez. Adamın hayası yoktur, neden çekiliyor? Değil mi? Haya nedir? Eskiler demişler, bir damladır, bir baril değil. Bir baril değil bir damladır gitse gider. Onun için hayası olan büyüge saygı gösterir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ma kana'l fuhşu fi şey'in illa şana." Fuhş nedir? Aşırılık, haddi aşmada. Bir şeyde olsa ne kadar güzel ise o şey o şeyi bozar, çirkinleştirir. Sonra diyor ki: "Ve ma kana'l hayâ'u fi şey'in illa zana." Haya da öyle bir şey ki nerede bulunsa o şeyi süsler, güzelleştirir. Haya önemlidir. O zaman biz ne yapacağız? Büyüge, hayalı olacağız, saygılı olacağız. Diyor ki sahabe de bunu almış, yaşamış, canlandırmış. Samurabini cündür. Bu küçük sahabelerdendir. Abdullah İbni Abbas gibi, İbni Umar gibi, Küçük sahabelerdendir. Diyor ki ben Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem çok hadis Resulullah'tan ezberlerdim. Geldiğimde kavmuma tebliğ edemezdim. Utanırdım benden böyükler var. Diyerdim onlar konuşsun. Bir de Abdullah İbni Umar, Burcu'nun Resulullah'ın meclisinde oturmuş. Resulullah bir soru soruyor. Diyor ki kim Soru soruyordur. Kim bilir ki bir ağaç var mümin'e benzer. Mümin o ağaca benzer. Sabittir, rüzgar tehetmez, şey Yarpağları kış yaz var, barı tatlıdır, böyledir vasfediyor. Sahabeler hiçbisi bilmiyor. Sonra Resulullah diyor o hurma ağacıdır. Abdullah babasıyla eve dönüyor. Hazret Ömer'de diyor babacığım diyor ben bildim o hurma ağacıdır. Ediye niye demedin? Deseydin başın büyük ederdin, sevinirdim dünyalar kadar. Dedi ya baba utandım, baktım sen varsın, Abu Bakir var. Büyük sahabalar konuşmadılar, bilmediler. Ben nasıl söyleyeyim? Bak ne kadar güzel bir şeydir. Bu saygıyı kimden öğrendiler? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de büyüklerden hakları olan üzerimizde en büyüklerimiz kimlerdir? Baba annamız. Yani anne ve babamız. Baba annemiz değil. Anne ve babamız. Tabii buna kim dahildir? Dede. Anne anne. Baba anne. Böyle gider amca, dayı. Bunlar hepsi nedir? Babaya, anneye tabi olanlardır. Bunlara sonsuz şekilde bir saygılı olmamız lazım. Ne diyor şeyde Allah ve teala İsra surasında وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah Teala ehdi. İlla teç ona ibadet edersiniz. Şirk koşmazsınız. Bu neden cennete girersiniz? Bu, bu azim meseleden sonra ne diyor? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Baba annanıza iyi geçirir. İyi geçirmek nedir? Saygının kendisidir. Hayanın kendisidir. İyi geçirmek hayadır. Hayada saygıdır. Kisi birbirindendir. Ondan sonra tabi ayette açıklıyor. E, bunlar böyük yolandalar yanınızda. Fela tekullehuma uffin. uf bile deme. Of dersin. Demeyeceksin. Tamam diyeceksin. Saygının tam zirvetidir. Vekullehuma e, Ve kavlen kerime. Kerim nedir? En güzel, en saygılı sözü söyleyeceksin ona. Evet. Sonra bir diğer ayette اَنُشْكُرْ لِي وَلِيْوَالِيْكَ اِلَيْيَ الْمَصِيرُ Şükür ne yapacaksın ve ana babana yapacaksın. Çünkü onlar sebep oldular senin bu dünyaya gelmeyi. Allah-u Teala burada şükrü eşit tuttu. Nasıl bana şükür yapıyorsan baba da şükür yapmak senin üzerine vaciptir. Olar da neden şükür? Çünkü onlar büyüklüğün simgesi diler, hiç İlk büyük bizim için kimdir? Bir baba anasına saygısı olmasa başka büyüklere saygısı olur mu? İmkanı yoktur. Ondan sonra وَصَاحِبْهُمَا فِي الْدُّنْيَا مَعْرُوفًا Baban andan çafir olsa bile, sene şirke zorlasalar, onlara uyma ama dünya meselelerinde onlara bakmakta iyi geçin onlarla. Yani baban sana, baban zındık bile olsa, sen da ne geçineceksin? Babalık, büyüklük hakkı düşmüyor. Ama وَلَا وَالْبَرَحَقْقَ Ayrıdır. Ama Dostluk, düşmanlık hakkı ama büyüklük hakkı ne oluyor? Düşmüyor. Evet, e, alimler demişler ki, dedeler de ona tabi etir. Bu da Yusuf sırasında ittebiğ millete abai, ittebatu millete abai İbrahim e ve İshak ve Ya'kub. Hazreti Yusuf diyor ki, ben babam ve babalarımın, dedelerimin İbrahim, İshak ve Yaqub'un dinine. İşte bu da delalet ettir ki. Dedene de saygılı olacaksın. Dedenin babası var İsa, am, dedenin amcası, dedenin dedesi. Ölüye de saygılı olacaksın. Dedenin dedesi e, zikrolundur, saygı göstereceksin. Hale yetmeyeceksin, dua edeceksin, rahmet dileyeceksin. Bunlar hepsi nedir? Saygıdandır. Belki ölüye saygı olmak daha önemlidir. Çünkü o ameli kesilmiş senden bir şey bekliyor. hesap defteri kapanmıştır. Saygıdandır onu. İyi zikretmek, rahmet vermek. Ondan sonra büyüklerimiz kimdir saygı göstermekte? Baba anlamımızdan sonra alimlerimizdir. Dinde büyüklerimizdir. Bu çok önemlidir. Alimlere saygı göstermek. Ehli ilmin kadrini bilmek. Çünkü allah Teala diyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Zümar sonrasında Allah indinde aynen değil bilenler bilmeyenler. İlmi bilenler Allah'a hakkıyla bilenler bilmeyenler. Arkadaşlar burada bir diye parantez atayım. İlim sadece ilmi ezberlemek değil. İlim bilmek aslında Allahu Teala'yı bilmektir. Hakkıyla Allahu Teala'yı bilmektir. Yani ben çok iyi fiqh biliyorum. Çok iyi hadisçiyim. Çok iyi rical ilminden anlıyorum ama Allah Teala hakkında tanımıyorsam nedir? O bir meslektir. Başka mesleklerci onun için alimlerimiz ehli sünnet alimi bir kayda koymuşlar. İlmiyle amel etmeyen alim alim değil. Bugün de bilirsiniz Gogul hoca, Hacı Gogul, Şeyh Gogul nedir? Her ilim var içinde ama amel yoktur. Bugün de çok alimler var çıkıyor, ahkam kesiyorlar ama ameller olmadığı için dinlenilmezler. Seni Allah Teala sormaz da niye dinlemedin onu? Çünkü ilmi ilmiden amel etmiyor. Onun için hakkıyla neyi bileceksin? Allahu Teala'yı bileceksin. Şeriat nedir? Allahu Teala'yı bilmek için biz fıkıh öğreniyoruz. Abdest nasıl olur? Namaz nasıl? Olur, kimi için bunu yapıyoruz? İnsanlar için? Hayır, bunu Allah için yaptığımız için önce biz Allahu Teala'yı hakkıyla bileceğiz. Allahu Teala istemiş bizden fıkıhı, ilmi, hadisi, akideyi öğrenmek. Öğreniyoruz, öğren. Öğreneceğiz. Bugün de bu dersi niye yapıyoruz? Değil ki deseler büyüklere bak saygılıdır filan insanların rızasını kazanalım. Hayır. Biz bunu yapıyoruz ki Allah Subhanahu ve teala e, ni razı etmek için. Demek ki ilmin asası nedir? Allahu Subhanahu ve teala tanımaktır. Diğer ayette يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ allah Teala ilim, ilimde de alimler de derece derecedir. Bir kısmı zirvete, bir kısmı yeni başlıyor, bir kısmı ortada. İlmin ne kadar çok oldu allah Teala hakkında, o kadar allah Teala'ya yakın olursun. Ondan dolayı allah Teala ne diyor ayet-i kerimede? Hakkıyla kullarımdan benden korkan, beni tanıyanlardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? men يَرِضُ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّيهُ فِي الدِّينِ Kimi için Allah Teala خير istemişse onu dinde fakih kılar. Dinde fakih nedir? fıkıh nedir? Yani dini anlayacaksın, bileceksin, dinden amel edeceksin. Demek ki dinde fakih kıldın, Allah seni ne yapmış? خير istemiş, sevmiş seni. Kendisine ayırmış seni, adamış seni. Nasıl eskiden bir tane kurban keserken çöllerde kurbanı boyarmışlar. Bir nişan uğramışlar. Sarı boya, kırmızı boya. Bu ada, adaklıktır. Yani bu kurbana gidecek. O kurbana da iyi bakarmışlar. Özet. Getirmişler, yemeğini vermişler. Allah kabul etsin. İşte allah Teala de seni kendisine ayırmış. Cennetine, sana ilmin nesip ediyor. Onun için İbn-i Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allahümme fakkıhuf din dedi. Dinde bunu fakih kıl dedi. İşte alimler Resulullah'ın dediği gibi nedir? Peygamberlerin varisleridir. Peygamberdir hem dinar mal bırakmamış. Ne bırakmış? İlim. Allah'ı Teala'nın emirlerini bırakmış. Onu fıkıh edeceksin, amel edeceksin. Eyidir. Bazen emirler vasihtir, açıktır. Ama fıkıh nedir? Fıkıh budur ki Allah'ın istediği gibi anlayacağız. Çünkü şeytan gelir bize apaçuk ayetleri Allah'ın istediği gibi engel olur anlamamıza şeytanın istediği gibi anlarız. O zaman ne çıkar ortaya? Akılcılar, Muhtezilerin yavruları. Bunlar ne Akılcı Akılcıdılar. Yani resmen ayeti boynunu kıvırarak ayeti başka yere kendi kısır aynı işlerine götürürler. Sonra ne diyor? Ee, evet. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِي كَفَضْلِ ala اِيَّكُمْ Bu da hadis sahih Tilimizde geçiyor. Alimin abid üzerine fazlıl fazileti yani abid nedir? Gece gündüz namaz kılıyor, ibadet ediyor ama ilmi yoktur. Bu ne yapar? Muarrazdır şeytan buna ne yapsın? Bidat işletsin, cahilce ameller işlesin, terazide geçersiz olsun. Çünkü terazi sadece salih ameli tartar. Salih amel de Allah'ın emrettiğidir. Resulullah'ın uyguladığıdır. Onun için Resulullah alimin fazileti, abidin fazileti üzerine benim sizin üzerinize cibi faziletim var. Yani Resulullah'ın sahabe üzerinde fazileti nedir? Resulullah'dan, sahabeden faziletlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fazileti nedir Resulullah'ın? Resulullah ne fark eder sahabelerden? Kuldur. Aynen. Farkı nedir? Allah onu seçkin yapmış. Seçmiş onu. Seçmiş, Risalesini ikram etmiş onu. Bu bir fazilettir. Allah Teala Sahabelerden onu ayırmış. En büyük faziletidir bu Resulullah. Tabi Resulullah'ın kendi şahsi faziletleri de var. Aşireti faziletlidir, kavmi faziletlidir, Hazreti İbrahim'in torunudur. O ayrı da ama insan olarak, kul olarak Allah katında tarağın tişlisi gibi aynı takvaliler ömplere çıkar. İşte burada fazileti alimin ne kadar saygı göstermemiz lazım. Alimlere hakkıyla saygı nedir? Alimlere sözlerini dinleyeceksin, nasihatlerini dinleyeceksin, fıkıhlarına uyacaksın. Ama ne dedik? Hakkıyla alim. Yok televizyonda çıkmış ahkem kesiyor. Ha? Kadınla e, şey yapıyor, röportaj yapıyor. Böyle alimler değil. Alim hakkıyla, ilmiyle amel eden alimlerdir. Bunların sözlerinde duracağız. Sonra üçüncü olan toplumda bizim üzerimize baba, alimler sonra nedir? Yöneticiler. Yöneticilere de saygı olacağız. Yönetici nedir? Resulullah'ın vekilidir. Tabi bugün de yönetici maalesef yoktur. Yönetici dediğimiz şeriatla dini yöneten halife yani onun emirleridir. Onlara da saygı olacağız. Ya eyühellezine aminu Allah'a ve ati'ur-rasule ve ulil-emri minkum. Ulul emir nedir? Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin, ulul emre itaat edin. Yöneticilerinize itaat edin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir. Kime ya Resulallah? diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime ya Resulullah diyorlar? Diyor, Allah için, kitabı için, Resulü için ve Musulmanların imamları için. İşte bu imamlara da itaat edeceğiz. Tabi bu imamların arasına kim girer? Bugün de mesela yine asıl da alimler diyorlar ki, asıl ayetten, ulul emri minkum alimlerdir. Allah'a Resuluna, alimlerinize itaat edin. Alimleri, alimler çünkü seçer kimi? Halifeyi. Halife kendisinden silahı kuvvetli olsa İslam'da gelip galebe gelmek yoktur. Celse olur ayrı meseledir. Ama alimler seçer. Alimler heyeti seçer halifeyi. Onun için yenide indirir halifeyi. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde olmuş değil mi? Şeyhülislam halifeyi indirmiş taktı. ile. Neden? Çünkü alimin o cücü var, alimler heyetinin. Ondan dolayı alimlere itaat etmek, yöneticilere itaat etmek çisi de aynındır. Eğidir bizim yönetici yoktuysa başımızda yine itaatimiz kime döner? Alimlerimize döner. Burada alimler diyorlar yönetici de burada kimdir? Bizim büyüklerimizdir. Mesela biz bir grubu, bir derneği çalışıyoruz. Büyücümüz kimdir? Ona saygılı olmamız lazım. O yönetici yerine geliyor. Abilerimiz var mahallelerde mesela diyelim olarak saygılı olmamız lazım. Onun haricinde saygıçı medir bütün bütün e, Müslüman toplumunda büyüklere saygılı olacağız. Bu saygıyla saygılı olacağız. Bir de bakıyorsun ehli gaflat, ehli dünya he? cavurları beğenen Onları kendini örneğe yalan onların da hallerine bakıyorsun. Bakıyorsun biz dediğimiz saygı ne baba anne ne dayı ne amca onun gidenler ne alimler ne büyükler ne var saygı maalesef yoktur. Onlarda saygı yoktur maalesef. Çocuk büyüğe, büyük çocuğa ne rahmet var ne saygı var. Bu toplumda görüyoruz bunu. Bu neye delalettir? Bu da delalettir subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bizim ne kadar bir yüce dinimiz var, ne kadar bir azim dinimiz var. Bu din de bizi ne yapmış? Diğer toplumlardan farklı kılmıştır. Bu dinle biz Allah Subhanahu ve Teala'ya yakın düşeriz. Şimdi e, ne kadar zamanımız kaldı? Bitti. O zaman bunu o bir defste yapardım inşallah. Bir çok önemli örnek kaldı. Örnek vereceğiz. Nasıl bunu güncel hayatta dökeceğiz? Bu örnekler çok önemlidir. Bu dersi bitirip, o bir derste bunu yaparız inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidin mursalin nebina muhammedin ve ve sahbihi ecmein